Nezir. Ne demek nezir? Adak. Diyor ki kavl ve delilü delilü nezri kavlu nezrin kavlullah Teala. Nezrin adanın delili de şudur. Yufuna bin nezri. Onlar adaklarını ne ağarlar. Yerine getirirler, ifa ederler. Adaklarını yerine getirirler, ifa ederler. Yufuna bin nezri. Ve kafonu yuğmen, onlar korkarlar. Ka anashar ruhu o günden korkarlar. Yuğmen, ka anashar ruhu mustatiya. Nasıl bir günden korkarlar? Şerri her yeri kuşatan, her yeri saran korkusu insanları dehşete düşüren o günden korkarlar. Alak arkadaşlar. Ancak Allah'a adanması gereken, Allah'ı tazim ederek Allah'ın adına yapılması gereken bir ibadet. Tabi ilim ehli adağı ikiye ayırıyor. Bu tafsil de önemli. Deminden kurbanı kaç ayırdık? ayırdık? Sekiz ayırdık. Şimdi adağı da ikiye ayırıyoruz. Adak, mutlak adak var. Mutlak. Ne demek mutlak? Bir şeye bağlı olarak adamıyor adam. Diyor ki Allah için bir gün oruç tutacağım. Bu caiz olan bir adaktır. Allah için bir cüz Kur'an okuyacağım dedi. Adak ne demek? İnsanın üzerine farz olmayan bir şeyi farz kılmaz. Mutlak adak caizdir. Adanın bir de mukayyedi var. Allah hastama şifa verirse oruç tutacağım. Allah çocuğumu sınavda başarılı kılarsa yemek vereceğim, kurban keseceğim. Bu adak, türüne de mukayyet adak diyoruz. Bunun hükmü nedir? Mekruh. Mekruh. Cimri'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Adak yani bu tür adak. Ancak Cimri'den ne yapar? Malını çıkartır. Cimri adam malını ne yapar? Deri. Çünkü şekil olarak kerahat var. Peki bir insan mukayyet olan yani Allah hastama şifa verirse kurban keseceğim diye adak adarsa buna mekruh dedik. Peki bunu yerine getirmenin hükmü ney? Bunu yerine getirmenin hükmü ney? Fars. Adağı yerine getirmek Fars. Onlar ki adaklarını ne varlar diyor? Yerine getirirler. Hoş bir şey değil. insanın böyle Mukayyet adak adaması. İnsanın mukayyet adak adaması hoş bir şey değil. Tabi dedi ya adak Allah-u Teala'yı tazim ederek yapılan bir ibadet. Allah'ı tazim ediyorsun, diyorsun ki Allah için ben bir gün hoş tutacağım. Eğer bu ibadet Allahu Teala'ya değil de allah Teala'dan başkasına sarf edilirse işte örnek verdik ya. Birçok türbenin yanında ne var? Türbenin yanında adaklık kurbanlar var. Adam adak adamış. Çocuğumun işte gözleri görürse Yuşa tepesinde diyor mesela Yuşa Aleyhisselam'a kurban keseceğim, adak keseceğim diyor mesela. Böyle adak adamış. Şirk. Var mı? o Anadolu'da filan Çakır abi bilir. Değil mi? Evet. Ankara'da, Nide'de, Nevşehir'de, ne bileyim. Anadolu'nun birçok kentinde Arası. bir sürü bir sürü mezarlar var, türbeler var, babalar var, efendiler var. Bunların mezarlarında, türbelerinde insanlar hem akrobik hareketler yapıyorlar. Deliklerden, şunlardan, bunlardan atlayıp geçiyorlar. Hem de ne yapıyorlar? Ada kalıyorlar orada. Şirk. Muhallif Allah, bizlere Allah'ı bilme konusunda Birinci aslan birinci meselenin bilinmesi konusunda son ibadet olarak nezri adağı zikretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men nazara Allah'a fel yutihu. kim?" Allah'a itaat etmek için adakta bulunursa ne yapsın? Adağını yerine getirsin. Ne demekleminden? Eğer adak mukayyed adaksa mekruh. Ancak yerine getirmek Fars Ve men nezere en ya'siyehu Kim Allah'a isyan etmek için Ada kadarsa Fela ya'sihi Ne yapmasın? İsyan etmesin Yere getirmesin Diyor ki ilim ehli Ne yapacak adam? Allah'a e, isyan olan ders Diyor ki mesela Hastam iyileşsin iki kadeh bir ay edeceğim dedi Bunu ne yapmayacak? Ne yapmayacak? Peki yerine bazı ilim ehli diyor ki Yemin kefareti. Ya yemin kefareti midir? 10 fakir doyuracak yahut tabii iki köle azat etmek. Sonra on fakir giydirmek ya da doyurmak. Bunlara gücü yetmezse üç gün oruç. Genelde üç gün orucu insanlar nasıl biliyor? Yemini bozdun hemen oluştu. Hayır. Yemin kefareti köle azat. Yahut yapamıyorsan, on kişi giydir, giydir, giydir, doyur. Gidir yahut doyur. Bunları yapamıyorsan o zaman nereye geçiliyor? Üç gün, üç gün oruca beş geçiliyor. Peş peşe olması sünnet. Peki bir adam, bir adam Yuşa tepesinde Yuşa kabrine adak adarsa, adak adada. Sonra da öğrendi ki bu adayı yerine getirmemesi lazım. Bunun keffareti nedir? Kesersin şirk olur. <gülüyor> Adam yuşa tepesinde kurban keseceğim dedi. yuşa tepesinde kurban keseceğim dedi. Evet. Nedir bunun şeyi? Adam kurban kesmek için adadı, yuşa için adadı ve orada kesecek. Böyle bir adak var. Çakır abi, bilmiyor musun? Bu adamın kefareti nedir? Kesmeyecek Şimdi deminden dedik ki Allah'a isyan etmek için ama Allah'a adak adayan kefareti, yemin kefaretidir. Şimdi adam Allah için değil, yuşa için birisi için adak adadı. Bu adak şirk. Bunun kefareti nedir? Diyor ki ilim ehli, Bunu temizleyecek bir kefaret yok. Bu şirk. Bunun kefareti tevbe. Bunun kefareti kelime-i tevhid. Bunun kefareti öyle on fakiri doyurmakla yahut üç gün oruç tutmakla temizlenecek bir günah değil bu. Anladık meseleyi? Bu büyük şirk. Bunun kefareti Olmaz. Yani olmaz derken böyle on fakiri doyurarak olmaz. On fakir giydirerek olmaz. Bilakis ne olacak? Bilakis ee, tövbe edecek, göz yaşa edecek, istiğfar edecek. Bununla ölürse bununla ölürse bir adam ebediyen cehenneme gider. Cenneti ebediyen göremez. Dünyadaki bütün amelleri boşa gitmiş olur. Yani büyük şirk dediğim şey böyle hafife alınacak bir şey değil. Adam kurban kesti, yuşa için kesti, orada gitti birde gelmişken bir de tavaf etti döndü. Bunların hepsi büyük şey. Adamı götürür. Bunlar, cehalet, Adamı götürür. Çok önemli bir konu, çok önemli mesele. Burada ilk alimlere sorduğumuz zaman kimileri mazaret diyor, kimileri de hayır değildir diyor. Yani mazaret görmeyen birçok alim var. cahaleti mazaret görmeyen birçok alim var. Mazeret gören birçok... Mazeret var. gören... Bir dinleyelim. Mazeret gören de birçok alim var. Yani e, onun için mesele tehlikeli bir mesele. Olayı şahıslara indirdiğimiz zaman yani tehlikeli bir mesele. Çok tehlikeli bir mesele. Adamı götürecek mi mesele. Hocam mazeret, o, mazeret görenler cehalet diyor. Yani adamın yaşamış olduğu toplumdaki kötü alimlerin bunu ibadet olarak göstermesi işte yani bunlar e, salih kullardır, evliyalardır gibi çahilce diyor diyen bunu gören ilim ehli var. Önemli olan bizim bu meselede cehalet özür mü değil mi değil bunun büyük şirk olduğunu bilmemiz. Bunu yapanın müşrik olacağını bilmemiz. İş aynı olarak şahsa indirir geldiği zaman ya burada ilim ehline dönülür, ilim ehline sorulur. O şekilde e, ne yapılır? Bir e, görüş alınır, onunla amel edilir. Ama meselenin çirkinliğini, meselenin ne kadar büyük olduğunu bu tartışma içinde ne yapmayalım? Kaybetmeyelim, yok etmeyelim. Anladık mı mesela? Yani bu büyük alimler tarafından büyük şirk olarak yani büyük şirk olduğunda ittifak var. Şirk, büyük şirk olduğu ve bununla kişinin mazur görülmeyeceğini söyleyen çok büyük alimlerimiz var. Şirk, Anlıyor muyuz? Kelime. Bir de mazur görebilen alimler var. O sebeple Bizim meselemiz insanları bu ateşten kurtarmaya çalışmak. Bunun büyük şirk olduğunu insanlara söylemek. Bunun üzerine ölürse bir insanın ebediyen cehenneme gideceğini ne yapmak? Söylemek. Evet